Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Deniz Spadar. Ben Canan İrtem. Evet, ee, bu haftaki bölümümüz hayatı zenginleştirecek olanı istemek. Biliyorsunuz şimdiye kadar şimdi yetişimin neyi gözlemlediğimizi, ne hissettiğimizi veya neye, neye ihtiyaç duyduğumuzu ele alan ilk üç bileşimini inceledik. E, bu sürecin dördüncü ve son bileşeni de hayatımızı zenginleştirmek için başkalarından ne rica etmek istediğimiz sorusunu ele almak. Benim için bayağı zor e, bir bileşen bu dördüncü adım. Öğrenmekte bayağı zorlandım. İlk yıllık eğitim aldım. Ya bu ne bu rica nedir anlayamadım dedim. Sonra bir daha bir yıllık eğitim aldım. Rica etmek gerçekten her şeyin sonu ve ricayı rica ne kadar doğru ve net anlaşılır edebilirsek o kadar güzel sonuç alıyoruz. Bununla ilgili Marshall'ın güzel bir şiiri var. Onu okumak ister misin Deniz? Memnuniyetle okurum. Okuyacağım şiir Marshall'ın e, oğluyla ilgili, oğlunun adı Brett. Çöpü bir türlü dışarı çıkarmıyormuş oğlu. Ve çöpün neden dışarıya çıkarılmadığı konusunda e, Marshall oldukça dertliymiş. Ve bir gece oğlunu anlamaya çalışmış. Anladıktan sonra da Brett'in ezgisini yazmış. Eğer açıkça görebilirsem... Bir talepte bulunmayacağını Yanıtlarım o zaman çağırdığında Ama bana patronluk taslarsan Takınırsan kibirli Güç sahibi tavırlar Toslamış bulursun kendini bir duvara Hele benim için yaptıklarını Yüce gönüllü bir tavırla Tek tek saymaya kalktığında Hazır ol sonuçlarına Yerlerimizi aldık ringde. Bağırabilirsin tükürebilirsin yüzüme, sızlanabilir, inleyebilir, çatlayabilirsin. Çöpü dışarı çıkarmayacağım yine de. Kendine versen de çeki düzen. Kolay olmayacak hemen bağışlamam onca şeyi yaptığım. Çünkü bugüne kadar sen yalnızca istediklerini yaparsam harfiyen beni insandan saydın. Evet çok güzel. Bu ricada zaten e, rica mı, talep mi olduğunu nasıl anlarsınız diye e, söylüyoruz ya. Hani birisinden bir şey rica ediyorsun e, veya duyuyorsun. Orada bir direnç olursa e, hemen <gülüyor> bu rica gibi gelmiyor bana. E, karşımızdaki söylediğimiz talep olarak duyarsa iki seçenek görüyor sanki. Birisi boyun eğmek ya da başkandırmak. Baş ez, eğmezlerse suslanacaklarına veya cezalandırılacaklarına inanıyor insanlar. Ricalarda talep gibi algılıyorlar. E, o yüzden de bir hani ya boyun eğiyorlar ya da işte başka kaldırıyorlar. Evet, e, herhalde çok fazla bir şey istiyorsun ve çok fazla suçlanıyorsun, cezalandırılıyorsun. O korkuyla e, yapayım ben bu işi diyen bir. ...enerjiyle oluyor herhalde... ...evet diyorsun, hayır diyemiyorsun... ...onun gibi bir şey... ...senin de böyle bir örneğin var mı... ...bununla ilgili? Bir örnek direkt aklıma gelmedi... ...ama ricadan söz edildiğinde... ...benim içimde ilk canlanan şey... ...beklenti alışkanlığını konuşmak şu an... Hı hı. ...baktığım zaman... Ben ne yetişirken ne de Daha sonra şiddetsiz iletişimden Önce yaşadığım süreçlerde Birilerinden bir şey istemenin çok da Makbul olduğu bir şekilde yetiştirilmedim Daha çok şeyleri Hatırlıyorum Ben söyledikten sonra yapmış ne Anlamı var Ya da seviyorsa Zaten yapar Ya da İyi bir arkadaşsa düşünür gibi düşüncelerle insanların benim hayatımı zenginleştirmek için yapmalarını dilediğim, talep ettiğim, beklediğim şeyleri düşünür ama dile getirmezdim. Evet, buradaki kilit şey galiba hayatımı zenginleştirecek ne isteyebilirim karşı taraftan? Değil mi bu bir ihtiyacımız var ve bunu ben nasıl karşılayabilirim ve bunu nasıl karşı taraftan isteyebilirim diye. Ve bu bir ricada bulunurken de böyle aklımızdan geçen ve ricaları otomatik olarak talebe dönüştüren bir takım düşünceler de var işte. Evet. Kendi dağınıklığını kendi toplamalı mesela. Böyle bir kalıp cümle vardır veya ondan istediğimi yapması gerekiyor. Veya zammı hak ediyorum. Onları geç vakte kadar tutmaya hakkım var. Daha çok izin kullanmak hakkım. Ee, bu şekilde ihtiyaçlarımızı sunarsak ricamızı yerine getirmediğinde karşımızdakini yargı, yargılamak kaçınılmaz oluyor. Ee, aynen e, Marshall'ın oğlunun çöp sökmesini istemesi gibi yani orada bir emredici bir ha, hakimiyet kurarak çöpü e, atar akşam demesindeki direnç de ondan kaynaklı. Adam oturup bir, bununla ilgili bir şiir yazıyor. Onunla ilgili e, oradaki ricanın Karşı tarafa talep olarak geldiği zamanki <gülüyor> hali. Değil mi? Şey geldi aklıma şimdi sen anlatırken... ...örnek geldi aklıma Canan. Hmm. E, annemin sözünü hatırlıyorum çocukken. E, böyle biraz büyümeye başladığım zaman... E, ...şöyle diyordu etrafındakilere... ...Deniz'e bir şey yaptırmak istiyorsanız... ...tam tersini söyleyin. Ha, evet... Sonra bunu uzun yıllar ben bunu söylediğinde annem biraz utandım yakalanmış gibi oldum çünkü suçüstü edilmiş gibi oldum e, fakat hakikaten böyleydi e, bana ders çalışma dediklerinde ders çalışmak e, işte sokağa çıkma dediklerinde sokağa çıkmak istiyordum yani neyi yasaklıyorlarsa onu yapmak istiyordum hmm. Özellik ihtiyacın da karşılanmıyordu herhalde biraz. Büyümeye başladığım <gülüyor> süreç olduğu için zannediyorum... ...hayatı keşfetmek istiyordum. Hmm. Merak çok canlıydı içimde. Özellik çok kıymetliydi. Öyle bir şeydi. Evet. Sonra bunu kitapta programı hazırlarken... ...yapmamayı nasıl yapacaksın diye bir cümle var. Hmm, evet ya. <gülüyor> Onu gördüm tekrar. Şiddesiz iletişimde biz... Kendi ihtiyaçlarımızın sorumluluğunu almak ve bu ihtiyaçların karşılanması için başkalarından ricalarda bulunmak istiyoruz. Evet, sanki şiddetsiz iletişim insanları değiştirmek ya da istediğimizi yaptırmak için kullandığımız bir araç değil değil mi? <gülüyor> şiddetsiz iletişimin hiç bununla ilgisi yok. İlgili olduğu tek şey benim... Çok kıymetli ihtiyaçlarım var. Ben böyle kalbimi elime alıyorum, kalbim pıtır pıtır atarken geliyorum sana ve diyorum ki sevgili arkadaşım şöyle güzel çok kıymetli bir ihtiyacım var. Bak bu kıymetli ihtiyacıma şöyle şöyle yaparak katkıda bulunabilir misin? Sen dürüstçe empati temeline dayanan bir ilişki. Bir bağlantı istiyoruz esasında. Şimdi bana hep soruyorlar şiddetsiz iletişim öğrendikten sonra sen hiç çatışmayacak mısın? İşte kavga etmeyecek misin? Kendi hakkını savunmayacak mısın diye. Yani her yer böyle pıtırcık sevgi böceği gibi mi dolaşıyorsun diye. Tabii ki öyle değil. Şiddetsiz iletişim öğrenmeden önce yani çatışma yapmaktan daha çok kaçınıyordum esasında. Neden? Aman huzurum bozulmasın, bir olay çıkmasın, ayıp olmasın. Ama şey şiddetli öğrendikten sonra çatışma yapmak çok daha zevkli geldi. Çünkü hem bağlantıda kalabiliyorum hem ihtiyacımı ifade edebiliyorum hem karşı tarafın ihtiyacını da görmeye çalışıyorum. Baya eğlenceli bir durum oldu benim için. O yüzden gerçekten hem çatışma yapıp içinde kalıp hem bağlantıda kalmak çok böyle lezzetli bir şey geliyor bana. Bu şeyler de ihtiyaçlarla da ilgili mesela şöyle bir örnek geliyor. Mesela eşim sinemaya gitmek istiyor ama ben de evde kalıp dinlenmek istiyorum. Ee, bunu söylüyorum ama eşim hala sinemaya gitmek istiyor. Yani orada hayır diyor bana. Burada hayrı duymaktır ricalarla ilgili bir şey değil mi? Yani hayrı duyabilirim ama bu beni reddettiği anlamına gelmiyor. Genellikle eskiden ben amana hayır dedi beni reddetti beni görmedi deyip küsüp ya ondan sinemaya giderdim ve o sinemada surata sardım mesela. Bir şekilde onu ödetirdim. Ama şimdi şöyle bir şey de, demeyi deniyorum. Ya evde kalıp beraber film izlemeyi ne dersin? Buna da hayır diyebilir. O zaman başka bir aklıma bir strateji geliyor. Yani orada bir kıtlıktan bolluğa geçtim ve e, diyalog devam ediyor. Yani hayrı duyuyorsun ama <gülüyor> ama şöyle bir şey yapabiliriz. Sana uyan bir şey ve burada hani ikimizin de benim dinlenme ihtiyacım var. Onun eğlenceye ihtiyacı var veya beraberliğe ihtiyacımız var. Beraberce, beraber bir yere bir, bir seçenek bulmak. Ricanın da bu güzelliği burada birbirimizin gerçekten ihtiyaçlarını duyup ona göre bir aksiyon almak. Rica ile ilgili sen e, bu örneği verdiğinde e, şu geldi aklıma Canan. Şiddetsiz iletişimde galiba püf noktası hani olsa nedir deniz püf noktası dese biri. E, Haklı haksız doğru yanlış iyi kötü'nün ötesinde bir bağlantı arıyoruz derim. Hı hı. E, ve bu bağlantıyı sağlayan şey de benim dünyamda ihtiyaç farkındalığı. Ve şu bilgi. Benim ihtiyaçlarım bana ait. Yani bu benim ihtiyaçlarımı karşılayacak olan bir tek kişi var, sorumlu olan hayatta o da benim. Benim ihtiyacımsa dinlenmek. Başka biri bunu yapsın, beni dinlendirsin diye bir yer değil şidesiz iletişimde aradığımız yer. Evet, yani şu lafına giriyorum. Çünkü hoşuma giden bir şey var. Yani ihtiyaç da böyle farkını anladığım zaman bende böyle bir aydınlanma oldu. Çünkü benim ihtiyacım illa o kişiyle karşılanacaksa orada bir stratejiye gidiyorum. Halbuki ihtiyacım, herke, yani benim dinlenme ihtiyacım varsa onu veya eğlenme ihtiyacım varsa illa eşimle veya senle yapmak zorunda değilim. Başkalarıyla da de yapabilirim. Yani ihtiyaçla stratejiyi de birbirine karıştırmamak da çok önemli bir şey. Bunu fark edince wow ya böyle <gülüyor> ne kadar güzel bir şey. ...birisine bağlı kalmayacağım... ...ben ihtiyacımı kendi başıma da karşılayabilirim... ...gibi bir yere geldim... ...o da onu da bu arada... ...sana e, araya girip söylemek istedim... ...heyecanlandım bayağı... Ay çok teşekkür ederim, heyecanlandığını ben görüyorum... ...şu an anladım <gülüyor> ve o kadar tatlı bakıyor ki... E, ...benim son derece... ...hoşuma gitti heyecanlanman... E, ...tam da bu noktada... E, ...neden rica ediyoruz... E, ...neden talep etmiyoruz gibi... E, ...sorular geldi aklıma... Şiddetsiz iletişimde biz doğru ile yanlışın, haklı ile haksızın ötesinde sahiden ne oldu, ne gördüm, ne duydumla ilgileniyoruz. Bu gördüğüm, duyduğum benim içimde neyi canlandırdı? Yani ne hissediyorum? Duygularım bana hangi ihtiyacımı hatırlatıyor? Onunla ilgileniyoruz. Bir önceki programda bazı ihtiyaçlardan söz etmiştik. İhtiyaç kelimelerini okumuştuk Canan'la. Mesela benim özeneme ihtiyacım var güveneme ihtiyacım var. Barışa mı ihtiyacım var gibi. Bu ihtiyacı fark ettiğimde ben kıtlıktan bolluğa geçebilirim çünkü bu benim ihtiyacım, bu ihtiyacımı karşılayacak hayatı zenginleştirecek eylemler, kendimden ya da başkalarından rica edebilirim. Evet. Ve ricada da püf noktaları yine baktığım zaman, eğer bir şey rica ettiğimde hayır duyamıyorsam, yani biri bana hayır dediğinde hala e, çakallarımı oynuyorsa onunla ilgili yargılara gidiyorsam ya da e, konfor... bir direnç oluşuyorsa Diren, evet. bu bir rica değil olumlu dilde yönerge gibidir yani çok nettir uygulanabilir yapılabilir bir şeydir yapılabilir olması. Beni hep beni sevmeni istiyorum mesela. Bu bir rica mı sen? Tam bu geldi aklıma. <gülüyor> beni sevmeni istiyorum. Canan ben seni sevdiğimi yani sevgi ihtiyacını karşılamak için ne yapabilirim? Ne yaparsam senin iht sevgi ihtiyacın karşılanabilir sorusunu sorar şiddetsiz iletişim. Çünkü e, mesela. Kendin bile bilmiyorsun belki yani. Ha, ne yapayım da seni. <gülüyor> belki de kendi çapımda seni çok seviyorum. Evet. Ve biraz önce işte sana e, bir bardak su verdim ve o benim sevgi eylemimdi. Ondan sonra o yüzden oryante de olamıyorum. Hı -hı. Ne diyor bu bana niye böyle dedi diye. Bu Sevginin Beş Dili diye bir kitap var. Orada çok güzel anlatıyor bunu. Yani annelerimiz bize illa yemek yedirmeye çalışır. Bir, bir takım illa çocuğum bundan ye aç kalma falan. Onların da sevgi dili annelerimizin, çoğu annelerimizin yemek pişirip bize yemek yedirmek gibi. Herkesin sevgi dili farklı olabiliyor gerçekten. Ama açık ve net ricada sen kendin ne istediğini bilmeyince... Açık ve net ricada bulunmak zor olabiliyor Ne olduğunu bilmediğin ricanın diğerinin karşılık vermesini beklemek de çok zor Bu seni beni sev her zaman gibi bir şey de mesela Diye düşünüyorum Bir şey daha geldi şu an aklıma notlarıma baktım ee, Kıymetli geliyor ee, Bir de şey alışkanlığı var Yalnız kurt hmm. Özgür kız özgür adam alışkanlığı var yani özgürlük bir ihtiyaç, yalnız kalmak zaman zaman bir ihtiyaç. Bununla birlikte benim söz ettiğim bu ihtiyaçların dışında bir kültürel ya da modern zamanların getirdiği bir anlayıştan söz ediyorum. Bunun e, hayata baktığım zaman ben yalnız başıma yaşayabilecek bir canlı değilim. Hayatımı sürdürebilmek için. Başka insanlara ihtiyacım var bununla birlikte o en başta biraz sözünü ettiğim beklenti hali yani seviyorlarsa yapsınlar vesaire halinin yanına bir de bu geliyor ayaklarımın üzerinde tek başıma dururum kimseye ihtiyacım yok. Ya tabii şahıs şahıs kimseye ihtiyacımız olmayabilir ama bizim hayatı daha da zenginleştirmek, daha güzel kılmak için başka insanlardan bir şeyler rica edebileceğimiz bir yer burası. Şimdi destil bunu hatırlatıyor. O evet. yüzden biraz benim içimde mesela buralara esnemek. Ee, sen mi söyledin ya ben de üç adımı çok güzel öğrenmiştim. Evet. En zor rica etmeyi öğrendim. Sınıfta kaldım. <gülüyor> sınıfta kaldım. Çünkü bir şey isteyeceğim. Ödüm kopuyor. Hiç çalışmamışım hmm. ve öğrenmemişim ki. Bir, bir birinde... hayırı duyacağız diye çok korkuyoruz. Yani o korkudan da böyle bir sanki kıpırdayamıyoruz gibi. Hayır duyma korkusu da var gibi sanki. Hayır duyma korkusunun yanında bende bir de evet derse borçluk alacağım ha, korkusu bir da de o var. <gülüyor> Vardı. Şimdi e, rica yap... Ederken, şöyle bir yere gelmeye çalışıyorum Benim ihtiyacım ne Bu ihtiyacımı sana nasıl hediye ederim hmm. Mesela Canan Benim şu an desteğe çok ihtiyacım var Şöyle şöyle yaparsan Evet birkaç örnek verelim istersen Müzik arasından müzik sonra Müzik arasından sonra evet. buna girelim ee, Sevgili Şükrü'nün bizim için seçtiği Bülent Ortaçkin'in Benimle Oynar mısın Bugün dinleyeceğiz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 Benimle Benim. Su olsam, ateş olsam Göklerdeki güneş olsam Konuşmasam, taş olsam Yine de oynar mısın benimle? Benimle Marshall'ın bir atölye çalışmasında eşinin iş yerinde çok zaman geçirmesinden bir kan bir kadın ricasının nasıl geri teptiğini anlatıyor. E, eşine şöyle söylüyor ondan işinde bu kadar zaman harcamamasını istiyor. E, üç hafta sonra e, kocası golf turnuvasına kayıt olduğunu açıklıyor. Kadın işini ne yapmaması istediğini, işinde çok zaman harcamak başarıyla iletilmiş ama ne istediğini ifade etmeye atlamış. Yani burada ne istemediğimizi söylüyoruz ya bazen. Onunla ilgili olduğu için benim hoşuma gidiyor bir hikaye. Ricasının yeniden başka biçimde ifade etmesini söylediğinde maaşlar kadın düşünüyor ve diyor ki keşke ona haftada en az bir gece evde çocuklarla ve benimle geçirmesini istediğimi söyleseydim alışkanlıktan biz hep ne istemediğimizi söylüyoruz genellikle biraz önce sen de bir şarkı sözü vardı Ruth Beber'in değil mi onu söylediğini hatırlıyorum yapma derlerse aksını yapmak isterim tam insanların kafası karışıyor yani tam olarak net olarak ne yapmalarını istediğimizi söylemek rica senin de var mı bunun gibi bir şeyin örneğin ben buraya gelmeden önce Almanya'da tanıştığım Frank ve Gundi Gaşler'in çocukları için yazdıkları kitabı okudum biraz. Çocuklarla şiddetsiz iletişim nasıl yapacağız da ricalarla ilgili çok güzel bir iki örnek vermişler. Mesela caddeye atlama çocuğum yerine. Elimi tutmaya devam eder misin? Oh. <gülüyor> ya da dikkat et yerine. Önce sağına sonra soluna bir bakar mısın, bir araba gelip gelmediğine dikkat, et, e, dikkat koyar mısın gibi bir şey. Evet. E, Şiddesiz iletişimde ricalar e, tamamen olumlu dilde, daha bir önceki bölümde de söyledik, olumlu dilde uygulanabilir, yapılabilir, net, flu değil. Bir de şey aklıma geliyor, yani soru şeklinde sorduğun zaman da geri tepiyor mesela. Neden saçını kestirmiyorsun ee, diye bir anne oğluna sorabiliyor. İşte o da orada bir tepki oluyor. Halbuki onu nasıl sorabilir? Yani saçın o kadar uzamış ki özellikle bisiklete binerken önünü görmeni engellemesinden endişeleniyoruz. Kestirmeye ne dersin? Yani ona da bir seçim hakkı tanımak gibi sanki değil mi? Orada böyle gücü kullanmak değil de saçını neden neden saçını kestirmiyorsun yerine evet. Kestirmeye ne dersin? Ee, orada bir karşı tarafı da bir alan, bir cevap hakkı tanımak. Aynen öyle. Ee, şeyi düşünüyorum şimdi sen söylediğinde. Şimdi, et. şimdi bütün bunlar hani işin grameri. Bununla birlikte galiba şu çok kıymetli. Bunu söylerken içimde halen oğlumun saçlarını kestirmezse benim hoşuma gitmeyeceği için... ...kestirmesini istemek varsa... Evet, orada... ...bunu burada şiddet iletişim... ...kullanmayı ben önermiyorum... Hı hı. ...çünkü... ...bizim niyetimiz ne... ...yani niyetim hakikaten... ...kendi içimdeki... ...o kıymetli yerden, şefkatli yerden... ...senden hayatımı daha da... ...şahane yapman için bir şey rica etmek mi... ...yoksa seni değiştirmek... ...dönüştürmek mi... ...bir insanı değiştirmek istiyorsam şiddetsiz iletişim e, kullanmayı e, çok önermiyorum... ...çünkü şiddetli bir niyet var içimde. E, evet, aynen öyle. Yani o zaman zoraki oturup saçını kestiriyorsun... ...veya bağlantını koparıyorsun çocuğunla. Amacımız bizim bağlantıda kalmak. Kendini rica edebilirsin. Bu ricanın e, bir takım seviyeleri de var... Bir sonraki programda da onu konuşalım isterim. Çok bana eğlenceli geliyor onu öğrendikten sonra. <gülüyor> evet, yavaş yavaş toparlıyor muyuz yoksa birkaç dakikamız daha var galiba? Ben şeyi söyleyeyim, bugünkü programı şöyle kapatmak istiyorum. Bizi dinleyenlere belki bir hafta boyunca kendileriyle oynayabilecekleri bir oyun önermek istiyorum. Birinden bir şey istemek noktasına geldiğinizde bir bakar mısınız bir şey istemek size nasıl geliyor ne hissediyorsunuz Bir de bir bakar mısınız içinizdeki enerji ne o insanı düzeltmek değiştirmek mi istiyorsunuz yoksa gerçekten hayatınızı daha şahane kılacak katkıda bulunacak bir eylem yapmasını mı istiyorsunuz Belki böyle bir ricada bulunabiliriz tamamen ricadır ben e mail adresimi tekrarlamak istiyorum. Bu konularda ilgili bize Canan'a ve bana bir şey sormak söylemek isterseniz denizspatar.gmail.com'a e yazabilirsiniz. E Spatar e kodlayım Samsun Polatlı Ankara Trabzon Rize denizspatarküçükbirleşik.gmail.com Canan ve ben maillerinizi bekleriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.